Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere herkese merhaba. Ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından gerçek yaşam öyküleriyle hazırladığımız Kentin Gizli Öyküleri programından sizlere merhaba diyoruz. İki haftada bir çarşamba günleri bizler kentimizin içinden kahramanları konuk ediyoruz stüdyomuzda ve bu programda... O kahramanlarımızın yaşam öykülerini kendi ağızlarından dinliyoruz. Onlar yaşam öykülerini anlatırken bizler de umut ediyoruz ki... ...radyoların başında bizi dinleyen birçok yaşama ilham olurlar. Ve bugün yine stüdyomuzda bizler için çok kıymetli bir konuğumuz var. Konuğumuz sevgili Avedis Kendir. Avedis Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim bana kıymet verdiğiniz için. Ben de burada bulunmaktan çok mutluyum. En sevdiğim radyo kanalı. Bu kanaldan başka hiçbir radyo dinlemiyorum... Ee, ne mutlu bize ne kadar evet. şanslıyız İyi bir dinleyicimizle program yapmak Çok keyif veriyor bize de Dolayısıyla bugün programımıza konuk olan e, Avediskendir iyi bir açık radyo dinleyicisi Bu da büyük mutluluk kaynağı bizim için Evet çalışırken çok gerçekten Çalışırken gerçekten hep açık radyoyu dinliyorum Yaşasın Arabanda da öyle Çünkü gerçekten çok derin çok zengin bir e, Yelpazeniz var radyo içerisinde Çok teşekkür ederiz e, Gerçekten çok e, entelektüel Çok bilgi verici her zaman yararlanıyoruz bilgilerden müzik olsun insanların hayat hikayeleri olsun çok zengin bir radyo ne bilgi. güzel gönüllü koyan güzel insanlar var radyoda program yapan dolayısıyla programcılarımız gönüllü insanlar ve onlar bu programı e, kendi deneyimlerini paylaşmak üzere... ...ilgi alanlarına göre e, ilgilendikleri alanlardaki deneyimleri paylaşmak üzere yapıyorlar... ...ve gönüllerini koyuyorlar. O yüzden de belki o güzellik dinleyicilere de geçiyorlar. Evet çok güzel aldım, ne çok mutlu. keyif alıyorum sizi Peki, bu, bu kanal Kentin gizli öykülerinde dediğimiz gibi insan yaşam öykülerini paylaşıyoruz... ...ve Avidis Bey'in yaşam öyküsünü bugün paylaşacağız. Avidis Kendir'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman başladı, nasıl başladı? Çocuk <gülüyor> anlatalım mı şimdi başlayalım? Lütfen buyurun. <gülüyor> ben taksimde ilk yardım hastanesinde doğdum. Tarla başında bey yolunda büyüdüm. O güzel cıvalı renkli mağazalarda vitrinlerin önünden hayretle bakarak hep gezerdim, Vitrinlere bakardım. Bey yolunda oturuyordunuz. Evet, bey yolunda. Yıl kaç? 1959'da, 1959'da olmuşsunuz yani 1960'lı yıllarda çocukken Beyoğlu'nda yaşayan evet. 1960'lıların Beyoğlu'nda evet. belki de herhalde en imrenilecek dönemler mi diyelim? Evet kesinlikle çünkü e, Beyoğlu Caddesi'ne çıktığım zaman o vitrinde rengarenk vitrinleri seyrettiğim zaman e, çok şık kıyafetli insanlar görürdüm hep uzun dantelli eldivenli bayanlar işte fotoğraf şapkalı erkekler. Tardüsüler muhteşemdi, çok güzeldi. Güzel. O dönemler çok mutluyum o dönemleri orada gördüğüm için. Hele e, yılbaşı e, zamanları ne kadar güzel olurdu onu hiç anlatamam. Bizler şimdi tabi belgesellerden, eski filmlerden ve işte kitaplardan öğreniyoruz bütün bunları. İnternet dünyasında bugün 1960'ların, o eski İstanbul'un, eski Beyoğlu'nun o naifliklerini ne yazık ki şu an çok uzaktan bakarak, iç çekerek izliyoruz. Evet. Siz şanslısınız, o yılları yaşamışsınız. Peki aileniz ne yapardı? Anneniz, babanız, aileniz, kardeşleriniz? Ee, babam benim çok iyi bir mobilya ustasıydı, ahşap ustasıydı. O çok güzel mobilyalar yapardı. Gerçekten çok güzel sanat eserleri yapardı. Ben de on, zaten biraz da sanata karşı meyilim de belki ondan. Belki genetik de olabilir. Aynı zamanda çok adalarda ve boğazda ahşaptan köşkler yapardı. Ve de ben çok küçüktüm. ben de yanına alırdı. Ben de çok sevinerek giderdim. Çok küçükken bile yaşardım. Yani onun için de şu anda içimde de inşaatçılık ruhu var biraz da. <gülüyor> birlikte ben mimarlık ve dekorasyon çok seviyorum. Ee, annem e, ev, ev hanımıydı. Ee, be, benim de bir okulum vardı. Aynı sokaktaydık bizim. ana, ana Tiyon diye çok güzel bahçesi olan, içine kaplumbağaları olan bir ana okul vardı. Orada başladım ben de okula. Nasıl bir öğrenciydiniz? Nasıl geçti öğrencilik yılları? Ee, öğrencilik yıllarım ben. E, İlk gittiğimde çok ağlamıştım. Ben de hatırlıyorum. Okula gitmek istememiştim. Ee, tabii e, o zaman şey yine de e, okul biraz bana sempatik gelmiyordu. <gülüyor> ee, böyle şey bir şeyler yapmak, eğilişleri filan ona daha çok hoşuma gidiyordu. Derslerimde de zaten en çok jimnastikle, e, şey resim dersim kuvvetliydi. Hep onlardan beş alırdım, on alırdım. Yani aslında doğuştan belki babadan gelen bir el becerisi bir sanat, bir estetik ee, ve o yetenekler okulda bile kendini daha erken yaşlarda belli etmeye başlıyor anlaşılan. Tabii çünkü babamı gider izlerdim. O çok iyi bir sanatkardı. Ee, çok çok dikkatli izlerdim. Onların vermiş olduğu rolifleri, nasıl yapılıyor her şeyi böyle çok çok dikkatli serdedim ve çok hoşuma giderdi. O dönemde de oyuncaklarımı da hep ben kendim yapıyordum tahtadan. Ahşap oyuncaklar. Evet, evet. Ne güzel. Onun şanslı çocukluk. Uğraşırdım. Hem yıl olarak şanslı hem de kendi ahşap oyuncağını bile kendisi yapan bir <gülüyor> evet, çocuk. Evet, çok mutluyum. Tabii o yıllarda şanslı geliyor muydu size bilmiyorum ama... Bu çok yıllardan bakınca... Çok mutlu bakınca... oluyordum. Oyuncağımı yapıyordum. Seyrediyordum yatağımın karşısında koyup. Ne güzel. Hoşuma gidiyordu. Sonra onu yine bakıyordum. Da, onu nasıl geliştirebilirim işte. Daha iyisini yapıyordum. Oynuyordum oyuncaklarla. Peki okula ne kadar devam etti? Okul hayatım 5. sınıfa kadar devam etti. Biraz şey zorlanarak. <gülüyor> i̇te kalka birazcık 5. Evet, sınıf bitti kalka. anlaşılan. Biraz da o dönemlerde mesela bizim okullarımızda çok disiplin vardı. Çok disiplinliydi o dönem. Şimdiki gibi değil. Öğretmenler biraz daha ciddiydi. Biraz daha böyle okula korkarak giderdik, Öğretmenlerden korkardık. Biraz da belki o da cazip gelmemişti. Ben o zaman beklerdim ki yaz tatili gelsin de ben bir şey gideyim. Ee, orada bizim semtte olan e, iş yerlerinde e, iki ay, üç ay yazlık işlere giderdim. Ana çok mutlu olurdum. İlkokuldayken daha. Tabii tabii ilkokuldayken işe giderdim ben. Ne yapardınız? Ne tür işler yaptınız? Ee, i̇şte babamın yanında çalışırdım. De Demircinin yanında çalışıyordum. Ondan sonra babam da beni hep tehdit ederdi Derdi ki işte okuman lazım. Okumazsan işte seni kömürceye koyacağım. Oduncaya koyacağım. <gülüyor> Bana ağır, ağır şeyler verirdi. Örne iş örnekleri verirdi. Ama ben yine de çalışmayı çok seviyordum. Ototamircisinde çalışmayı çok seviyordum. Dolap teri de yakındı da. Dolap teri de yanında çalışıyordum. Güzel. Çünkü arabalar da seviyordum. Aileşimi de seviyorum. Hoşuma gidiyordu o arabaların şeydi renkleri... Nikkelajları, parlaklıkları, da hoşuma gidiyordu o dönemde. Renklere karşı, parlaklıklara şu da bir ilgi var. Işığa karşı da bir hep ilgi var. O, hep hep bir ilgi olur var. mu? Peki, ilkokulu bitirdiniz zorlaya zorlaya. Bitti ilkokul. Sonra ne yapmaya karar verdiniz? Ee, i̇lkokul bitti. Baktık ki bu iş bizler zor oluyor. <gülüyor> Gitmeyecek bu okul hayatı. Ee, evet, ben o zaman ben ilkokuldayken bakıyordum bu arada da bütün sanatkarlar nerede... Kim nerede ne yapıyor neler var o zaman kapalı çarşı da keşfetmiştim çünkü kapalı çarşı ayrıca kapalı çarşıya da gidiyorduk biz alışveriş yapmak için O dönemde de kapalı çarşı sadece mücevher değildi mesela ev mobilyasını da oradan alabiliyordunuz Mesela evimize koltuk takımını falan oradan aldık Veyahut da işte Kimin bir şeye ihtiyacı varsa Mahmut Paşa Kapalı çarşı e bende Annemlerle yandan gezerdim hep bakardım orada Orada görüyordum o zaman ben bakıcılar görüyordum alıcı, kilimci ...bayağı bir renkli çok zengin bir şey vardı orada sanatkarlar, sanatçılar olan bir atmosfer de benim çok cezbediyordu ee, çok hoşuma gidiyordu tek tek detaylı detaylı bakıyordum gerçekten ee, daha sonra da mücevherler vardı ama şimdi de bakın o zaman ki mücevherler daha da güzeldi. Mesela Topkap Sarayı'ndaki mücevherler vardı. Şimdi o kadar mücevherler yok. Şimdi daha çok böyle uzak doğu mücevherleri falan. Şimdi çok ve cezbecek mücevherler yok. Ama o dönemde muhteşem mücevherler vardı. Hepsi şeydi müze gibiydi Kapal Çarşı gerçekten. Ve ben onlara nasıl dikkatli bakardım ama en çok da derdim ki bunlar nasıl yapılıyor? Bu, bu küçücük yüzükler detaylar nasıl yapılabiliyor? Onu çok merak ediyordum. Mücevherlerin ışıltısı sizin dikkatinizi çekmeye Tabii başladı. Daha ilkokuldaydı. Tabii, tabii. Ve gözünüze kestirdiniz kapalı çarşıda bu işin ustaları var sanatçıları tabii, zanaatkarları tabii, var tabii. ve dediniz ki herhalde bu okul hayatı gitmeyecekse ben kapalı çarşıya evet. bu mücevher ustalarına doğru Evet. kimin yanına gittiniz evet önce şimdi yine babam beni şey çok zor şartlarda hatırına, ototamircisinin yanında çalışıyordu ama o zaman da benim üstüm elim ayağım başım her şey yağ pas kir içinde ama ben yine mutluydum <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra benim e, ab, ablam e, bir evlilik yaptı. Eniştemin vesilesi de kapal kapalı çarşıda bir ustanın yanına gittim. E, eniştemin vesilesi de. Çünkü şöyle bir şey eskiden şimdiki gibi yine değil. Eskiden mesela bir ustanın yanına gidebilmek... Çok önemli bir şeydi. Siz e, gidemezdiniz yani bir ustanın yanına. Bir ustanın yanına gitmek... Çırak olmak kolay değildi. Şimdi çırak değildi. bulmakta zorlanıyor Her, ustalar. Tabii canım eskiden herkes çırak almazdı. Herkes kimse dükkana sokmazdı. Eğer siz iyi bir ustanın yanına e, çırak gitmişseniz o kabul etmişse çok önemli, çok büyük bir şeydi. Yani o size mesela hayatınızın, hayatınızda açılan... Büyük bir kapıydı yani onun için. Ve siz de böyle bir kapıdan geçtiniz anladığınızda. Evet kadarıyla. ve ben ustalarımla orada tanıştım. Ee, hala ustalarımı e, e, anarım. Hala gönlümdeler, kalbimdeler. Ee, onları hiçbir şeye değişmem. Onlar benim ee, hala başlacım. Benim babamdan da önemli e, insanlar. Çünkü bana... ...bu sanatı, bu dünyayı... ...bu pencereyi açan insanlar. İsimlerini de zikredelim o zaman burada. E, Şabı Onların Kalıpçıyan ve... E, ...Matthios Şinarkıyan. Mücevher ustaları, sanatçılar, sanatçılar. Tabi bunlar çok ciddi ustalardı. Ciddi bu işin profesörleriydi. E, bizim... ...ben o atölyeye girdiğim zaman atölyemiz bizim... ...okuldan daha da disiplinliydi. Gerçekten söylüyorum. E, ustamızın yanına gülemezdik, konuşamazdık... ...karışamazdık ustamızın vermiş olduğu bir işi büyük bir titizlikle ona sunmanın peşindeydik. Bizim en çok istediğimiz şey ustamızın bizi takdir etmesi. Eğer ustamız bizim takdir etmişse, başını sallamışsa o bizim için çok çok önemli bir şeydi. Gerçekten çok önemli Başını sallaması sunum. tamam olmuş demesi o, o büyük, büyük bir şey. O büyük bir şey. O Zaten beklediğimiz o. Başka bir şey beklemiyoruz. Peki siz çırak olarak girdiniz mücevher ustaların yanına. Büyük zanaatkarların, ustaların, sanatçıların yanına ve orada mücevherlerle değerli taşlarla ...haşır neşir olmaya başladınız. O renklerin, evet. ışıltının dünyasına evet. girdiniz aslında. Evet. Nasıl zorlandınız mı? Severek yaptınız mı? Nasıl oldu o süreç? Hiç zorlanmadım çünkü işimi seviyordum. Çok seviyordum. Hala çok seviyorum. İlk günkü gibi seviyorum. Siz eğer işinizi seviyorsanız veya da bir şeyi seviyorsanız sadece sevmekte olmuyor. Ona emek vermeniz gerekiyor. Emek vermezseniz öyle uzaktan sevmekle hiçbir iş olmuyor. Ben işimi çok seviyordum. Ustam da çok seviyordum. Şöyle ki ben biz paydos ederdik. Ben ustamın evine giderdim. Pazar günü ustamın evine giderdim yani. Ustam bana işte akide şekeri verdi, nane şekeri versin diye giderdim. O o derece çok severdim ustamı. Ustam da beni çok severdi. Derdi ki bu çocuk hep adam olacak filan derdi sürekli. <gülüyor> <gülüyor> ustam beni bir yere gönderdiği zaman koşarak giderdim. şaşırırdı Ne çabuk gittin geldin. Yani hep böyle şey takdir edilmesi için hep çalışırdık. Mevzumuz buydu yani. Ustalarınızdan e, güzel sözler, iltifatlar olarak, kabuller, onaylar olarak. bize konuşmazdı ki sadece göz şey, kızdığına kız, gözüyle anlardık. Sevdiğine gözüyle anlardık. Hep göz işaretiyle anlardık. Genelde yani bize de muhatap olmazlardı hiç. Peki çıraklık dönemi devam etti. Yavaş yavaş kalfalığa, ustalığa doğru geçtiniz herhalde. Evet, ustam rahmetli oldu tabii. Ben askere gitmeden evvel. Sonra döndükten sonra, askerden döndükten sonra ne oldu? Askerden döndükten sonra tabii e, bir, bir, hiçbir varlığımız falan yoktu öylesine. Ee, e, annemin birinci bir bileziği vardı, o bileziği e, verdi bana kolundan. Ee, bir de dayım bana biraz çok küçük bir para verdi, borç vermiştir rahmetli. <gülüyor> Dayıma da demiştim, ona hemen çalışıp ödeyeceğim ben sana demiştim. Ee, Pensemi, çekiçimi hepsini aletçilerden borç alarak yaptım, kurdum e, atölyemi. E, kiralamak için de biz benim bir müşterim vardı. müşteride de tanıdım. O da kefil olmuştu. Bunlar çok önemli şeydi. Nerede olması, çünkü kurdunuz yani atölyenizi? Hepimiz, efendim, nerede kurdunuz atölyenizi? E, at Cağloğlu'nda. Cağloğlu'nda. Yani yakınında. Kapalı Çarşı'da yetiştiniz, orada çıraklıktan tabii, yetiştiniz. Tabii, bizim dünyamız o. Ya ben e, her gün gitmem lazım, her gün o Nuro camisinin minaresini görmem lazım. Çok <gülüyor> <Dolayısıyla. gülüyor> <Yoksa> rahat etmiyorum. <gülüyor> Sonra da Kapalı Çarşı'nın yakınında borçla e, müşterimizin kepli olmasıyla, annenizin bilisiyle her şeyi aldık. borçla kendi atölyemizi şey kurdunuz. Sonra ne oldu? Uykularım kaçıyordu. E, ama ben bu bu e, bu dönemde de bakın mesela yaşamak. Ee, annemin de çok desteği vardı. Biz e, sabahları işe gittiğimiz zaman annem her sabah bana öğüt verirdi. Aman işte bizi e, e, mahcup edecek bir şey yapma. İşte ustana iyi dinle. Ustanın verdiği her gün ama her gün bir şey söylerdi. Onların içinde de en önemli şey neydi biliyor musun? De, de, çalış. E, bütün borçlara gir ama bir tek borca girme. Namus borcuna girme demişti her borcu ödersin ama namus borcunu ödeyemezsin evet. derdi. Yani onun için yani şu demekti ki herhalde hırsızlık yapma, bir şey yapma, şeytana oyma gibi bir şeyler yani herhalde. Ne güzel. Ama yani şimdi ben yine düşünüyorum da okula gitmedim ama mesela e, annemin vermiş olduğun nasihatler benim için çok önemliydi. Tabii benim içimde de vardı dürüstlük, sevgi, o da var ama onunla birlikte o, o da çok önemli bir şey. Yani, Tabii. Peki Cahaloğlu'nda atölyenizi açtığınız başlarda tabi borçla iş yapmak. Tabii, tabii. Herhalde her şey çok Borçlarımız kolay Borçlarımız da çok büyük borçlar değil ama tabi paramız olmadığı için büyük yerim. Evet. Her şey çok kolay olmamıştır herhalde. Sonra zaman ilerledikçe ne oldu? Aydis kendi ne yaptı? Şimdi zaman ilerledikçe tabii dükkan açtık. Borcumuz var. Çok büyük borçlar değil canım bunlar yani. Tabii, tabii. Tabi biz o zamanda ne bizim için büyük borç tabii. Çok para olmazsa. <gülüyor> evet. Öyle. Ee, e tabii ben güzel işler yapıyordum o o dönemde de çok güzel işler yapıyordum. Ee, müşterilerim vardı kapalı çarşıdan, esnaflar vardı esnaflar tabii tanıdığım için bana iş verirlerdi ben o işleri hepsini harfi harfi yerine getirdim en iyi şekilde yapardım hepsi mutlu olurdu. Severlerdi borçlarına giderdi Devamlı bana sipariş gelirdi siparişlerini yapardım ve öyle çalışaraktan tabii o borçları ödedim onlar bir müddet sonra ve sonra işler giderek büyüdü. E büyüdü. Ondan sonra tabii şeyler yaptık. E, maden lazım tabi bize ihtiyaç. Onlar maden borç madenler aldım bu sefer. E, onlara hep ödedim ama her zaman mesela hesabıma çok iyi baktım. Evet. Hiç hayal görmedim. Yani kimden ne almışsam ona tıklaya veriyordum. En önemli şeydi benim için. O hiçbir şeyin bir şeyini aksatmıyordum. Çok çok önemli. En önemli şey o en hassas olduğum şey hala da öyledir. Yani birinden bir şey aldığım zaman tarihi dayanayısı o, o zaman veriyordum. Bu da de geliyordu o yerinde durmam. Çünkü hayal görmüyordum. E, yapacağım iş belliydi. Gelecek olan param belliydi. Ölecek olan param belliydi. Ama tabii hayaller içerisinde öyle borçlara filan girseydiniz o zaman onlar hepsi de, aksilikler olabilirdi o zaman o işlerde. Ve bir yandan da çocuk yaşta kendi tahta oyuncaklarını yapan Avid Iskender'in aslında eli çok yatkın sanata. Tabii. Ve kendi tasarımları, kendi yaptığı mücevherler aslında çok ünlü olmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla talep eden müşteriler çoğalıyor. E, hatta ünlü müşterilere kadar ulaşıyor. Ve Tabii. ünü, Avid Iskender'in yaptığı mücevherlerin ünü Türkiye'nin sınırlarında aşıyor. Başka başka ülkelerde önemli isimlere kadar gidiyor. Evet. Kaç sene geçti meslekte? Şu meslekte 50 yılım geçti. <gülüyor> 50 yılın sonunda bugün Avedis yani, hala üretiyor. 70'lerde filan gelmiştim kapalı Çarşı'ya bu, bu döneme kadar. Peki e, siz 50 senedir mücevherlerle haşır neşirsiniz, O renklerin ve ışığın, ışığının evet, evet. dünyasındasınız. Yaptığınız mücevherler e, nerelere gitti? Kimler? Şimdi, şimdi kimler? şöyle size ben söyleyeyim. Tabi e, bazı mesela şeyler var. Onlar ben... E, dile getireyim ki o böyle basamak basamak edilesin. Ben şimdi o dönemde tabi esnaflarla çalıştığım için onlara mesela neler yapıyorum. İşte onlar ne iş verirse onları yapıyorum. Onların dediklerinden verdikleri modellerden dışarıya çıkamıyorum. Ama ben, o beni sıkıyordu birazcık. Ben istiyordum ki kendi hayallerimi yapayım. Kendi istediklerimi yapayım. Çünkü Kendime mesleimle kitaplara filan da bakıyordum mesela. Şimdi sırf kapalı çarşınca değil. Es, o, o dönemde yine e, eski böyle mücefer kitapları filan bulursam hep bakıyordum onlara. Hala yine bakıyorum işte e, şimdi Arlıvoları var, viktoryanlar var, şu, sanat akımları var. Ben bulursam hep bakıyordum. Mobilyada da yine bakıyordum. Hep, Hepsinde bakıyordum böyle. O modalara filan hep bakıyordum. Ama tabii imkanım da yok. O zaman ben düşündüm ki Herhalde dedim ya bu da bana zevk vermiyordu. İşte alyans yap, taş yap, kolye yap falan. Belli bir çerçevedeydim. O dönemde yine bak mesela şeymişim. Aferin yine bana diyorum şöyle ki. O zaman bakın kredi kartı yok. Çok bir param yok. Bir cep telefonu falan yok. Hiçbir şey yok. Ama hep işitirdim ki mesela biz böyle işitirdik büyüklerden. İşte İsviçre'de fuar var. O fuarlarda bunlar oluyor. Böyle işler oluyor. İşte o fuarlara tabii gitmek çok zor. Katılmak çok zor. Hep dinlerdik onları büyüklerden. E o dönemde nasıl gideceksin? Amerika'ya hayal edemiyorsun. Oraya gitmek para ister. E bir rüya gibi geliyordu. Ha, evet rüya gibi geliyordu. Ve o dönemde de biliyorsunuz Mücefer'de şey vardı Türkiye'de. E, e, bu... İthaliyat, ihracat yasaktı Türkiye'de. Evet. Bütün e, kapalı çalıştık, kuyumcular hep kaçakçıydı o dönemde. Hatta ben iki kere bana operasyon yaptılar. Müşterilerimin taşları falan hep yakalanmıştı. Mahkemelere falan düşmüştük, çıkmıştık. Çok zor oluyordu bu iş. Sonra e, Özel geldikten sonra, Özel Türkiye'ye bir yasa çıkarttı. Bu mücevher için, kıymetli e, taşlar için. ithalat ihracatı serbest bıraktıktan sonra... Bizim e, mücevher kuyumcu kapalı çarşı herkesin öne açıldı bir kere. Bizim bu çok çok önemli. Yani bizim rahmet Özalın yapmış olduğu, çıkartmış olduğu bu kanun bizim için muhteşem bir şeydi, gerçekten söylüyorum. O zaman biz bir baktık hemen önümüz açılmış, yurtdışına daha çok gidebiliyoruz. Sonra yurtdışında Türkiye'de fuarlar açılmaya başladı yurt dışından buraya gelen müşteriler oldu. Biz onlarla diyaloğa girdik. Şirketler oldu. Bu sebeple dedim ki ben dedim artık kimseye çalışmıyorum. Kendime bir koleksiyon yapacağım. İtalya'ya gideceğim. Kendime ekspozisyon yapacağım. Kendi ürünlerimi kendim sergileyeceğim orada. Sonra ben işi bıraktım. Ben kendime 150 parça falan 150 elli parça yakın. Kendime bir koleksiyon yaptım. Hiç kimseye iş yapmadan bir yıl boyunca kendime iş yaptım. Topladım. Ama çok zor oldu tabi. E, maddi açıdan da çok zor oldu. Ama bunu yapmam lazımdı. Yaptım onu. E, yaptıktan sonra ben İtalya'ya gittim. Orada kendime bir sevgi yaptım. Kendim için. Ve orada çok beğeniler oldu. Ama bunun yanında orada çok e, faydası oldu. Orada profesyonel insanlarla tanıştım. O profesyonel insanlar benim e, eksiklerimi de gösterdiler. Gerçekten profesyonel insanlardı. Ve onlarla çalışmaya başladım. Çalıştıkça da kendime de yeniledim onlarla. Onlardan da... Çok şey öğrendim o müşterilerle. Zaten siz e, kendi kendinize bir şey yapmanız ifade etmiyor. E, size mesleği işi kim öğretir biliyor musunuz? Bu da çok önemli bir nokta mesela. E, işitmek isteyen de işitin. E, sizin e, çalıştığınız müşteri sizi yönlendirir. Sizi çalıştığınız e, müşteri sizi zenginleştirir, bilgileştirir beğenisiyle, takdiriyle, yapan. eleştirisiyle ya da siz tek başınıza çok güzel şeyler yapın hiçbir şey olamazsınız ki yerinizde yani sayarsanız sizle alışveriş yapan, size iş yaptırtan sizinle diyalogda olan müşteri sizi büyütür evet ve sizde müşterileriniz sayesinde bu uluslararası şey, bağlantılarla giderek Evet, bu bağlantılarla işte fuarlara katılaraktan e, müşterilerimiz oldu o müşterilerle yıllarca çalıştık e, çalıştık çok da iyi oldu. Çok keyifli oldu. Hepsi de çok profesyonel, çok iyi insanlardı. Çok mutluyum. Onlarla tanışmaktan, iş yapmaktan. Her türlü sadece sanat değil ki. Mesela bütün insanların hayatları, yaşanmışlıkları. Bakıyorsunuz dünyada kimde, nasıl yaşıyor. Onlar da görüyorsunuz hepsini. Yani siz o zaman şey oluyorsunuz. Bir evrensel bir yelpazede de açılıyor önünüze. Dolayısıyla bu evrensel yelpazede müşterileriniz sizi yönlendirdiler. Siz kendinizi geliştirmeye o tabii, açıklığı tabii, gösterdiniz tabii, aslında. Tabii, tabii. Açıktınız ve siz de kendinizi tabii. geliştirdiniz. Ama şöyle bir şey var. İnsan mesela kendini geliştirmek istiyorsa, bu çok önemli bir şey. Ee, i̇nsan karşısındakini dinleyecek. Dinleyecek, dinleyecek, 10 kere dinleyecek. Evet. Dinlemek, en önemli şey dinlemek. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. <gülüyor> 50 yıllık meslek e, yaşamı olan 50 yıldır. çok şeyler var. <gülüyor> evet belki bir program daha yaparız sonra. Çünkü 50 yılı 60 yılı böyle e, 30 dakikaya sığdırmakta zorlanıyoruz ya bazen. Kapal çok bilgiler de söylerim. Yani çok sohbet yaparım. Tabii ki Sadece seve seve. Kapal Çarşı'na Sadece... yine yapısı, kültürü, gidişatı geçmişi. Umarız başka bir programda ne? da Kapalı Çok Çarşı'daki ustalar yılları, ustaları ne? anlatırız, paylaşırız. Yani orası bir dünya. Kesinlikle öyle. Biz zaten daha önce de programımıza Kapalı Çarşı'dan başka konuklarımız da oldu. Dolayısıyla son olarak şeyi sormak istiyorum. Az önce sordum ama arada diğer konularla bu sorunun yanıtı kaynadı. Dünyada bugün Avedis Kendir'in yaptığı o tutkuyla, çocukluk aşkıyla aslında başlayan ve bugün o tutkuyla yaptığı o Mücevherler kimlere gitti? Kimler takıyor dünyada kullanıyor? Aa, çok mutluyum. Aklınıza gelebilecek herkeste var mücevherim. Onun için çok çok mutluyum. Örnek verelim. Dinleyicilerimiz ya, de öğrensin. Ama örnek verdiğimiz zaman ben çok bir hoşlanmıyorum. Biraz yani <gülüyor> ben, sevmiyorum. Ben zorluyorum sizi ama siz isim vermiyorsunuz. Çok var ya. Aklına gelebilecek Peki, efendim, şey olsun. Burayı... sanat dünyasından olsun. Politikacılardan olsun. Çok mutluyum oyunda. O yüzden çok mutluyum çünkü e, dünyada birçok e, insan mesela kasasında benim bir parçamda olmasından çok mutluyum. O zaman e, mutlu dinleyicilerimize bırakalım orayı. Avediskender'in e, <gülüyor> mücevherlerini tasarladığı mücevherleri kimler kimler bugün evet. kullanıyor? Hangi kraliçeler, hangi Hollywood starları, evet. hangi politikacılar, kimler Ama dünyada? Çok sevdiğim dostlarım da var. Onlar da kullanıyorlar. Evet. hiç, hiç kimseden ayırmıyoruz. Gerçekten söylüyorum. Burada aslında söylemek e, yaşayan, istediğim... bütün arkadaşlarımın, eşim, dostum, müşterim. Hepsinin yeri farklı Muhakkak. gönlümde. Biz sadece burada söylemek istediğimiz o tutku sizi bugün evrensel bir hale getirdi. Ne Ona güzel. örnek vermeye evet, çalıştık. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza ben konuk olduğunuz için. Çok Zahmet sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ee, Çok umarım... mutlu oldum daha uzun uzun konuşacağımız programlarda tekrar birlikte Kapalı oluruz. Kapal çarşı hakkında herhangi bir şey öğrenmek, sormak isterseniz e, bilgilerimi sunabilirim. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Evet efendim, Kentin Gizli Öyküleri programının bu haftalıkta sonuna geldik. İki hafta sonra saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde çarşamba günü bizler yine burada olacağız. E, sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz bize Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfaları üzerinden ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan ve Teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.